söyle şarkılar söyle bana bir aşk masalından şarkılar söyle şarkılar söyle kalbimin bahçesinde Çesine. Baksam eririm, eririm her an O güzel gözlere baksam eririm, eririm. Seni Göçmüş Kediler Bahçesi programına hepiniz hoş geldiniz e, diyelim üç hafta sonra. Sen de hoş geldin. <gülüyor> hoş evet. bulduk. Sesini duymak çok <gülüyor> güzel Allah'ım hep böyle devam et. Sen konuş ben dinleyeyim. <gülüyor> İnşallah yok canım beraber. Bu hafta Karin geçen hafta bir giriş yapmış Leyla Erbil'e. Biz de devamını getirmeye çalışacağız. Bu hafta ve önümüzdeki hafta e, Leyla Erbil e, konuşmaya e, çalışacağız galiba. Yani bildiğim daha doğrusu galiba değil. <gülüyor> ee, karim biyografik anlamda bir giriş yapmış. E, konularını e, ve şeyleri de e, nasıl yazım teknikleri kullandığı da az ya da çok e, üzerine konuşulmuş. Belki biraz daha onların üzerine konuşup e, buradan devam edeceğiz. Haftaya da e, birkaç kitabı üzerinden söyleşmeye çalışacağız e, deyip başlayalım ufaktan. Hı <gülüyor> hı. E, Şimdi şeyle başlayalım doğrudan. Bir aktarımla başlayalım. Asım Bezirci'yi aktarmış mıydın? Ee, aktar, aktarmıştım. Ama buradan Ama başlayalım hani, tabii, doğrudan. Tabii, tabii. Hem de şey verir, yol çizer. Asım Bezirci şöyle diyor 72 basımlı bir inceleme kitabında. Gecede kitabı ve Leyla Erbil için söylediği. Hı hı. Erbil ilk eserinde varoluşu hiçlenen, bağımsız bırakılmış, yabancılaşmış... Kişilerin boğunçlu durumunu yansıtıyordu çoğunlukla. Bunu yaparken dolaylı da olsa bozuk düzene baş kaldırıyor, fakat kötülüklerin kaynağına inmiyor. Temel çelişkilerden, değiştirici güçlerden söz açmıyordu. Kendi deyimiyle bir seçmeye bağlanmaya gitmiyordu. Ne felsefi, ideolojik bir sistemde ne de toplum bilimsel bir yönteme yaslanıyordu. Bu yüzden de devrimciden çok yıkıcı, toplumcudan çok bireyci bir görünümü vardı diyor ee, ilk eserleri için ve Leyla Erbil için. Ee, buna tam olarak katılmak ...zaten şu an için en azından şu anki Leyla e baktığımızda çok mümkün değil Asım Bezirici'nin bu söylediğine benim açımdan şahsen. Yani ben Leyla Erbil'i çok yakıcı bir yerden okumuyorum Hı -hı. çoğunlukla ya da çok bireyci bir yerden de okumuyorum aslında. Bir lekisi çok toplumcu ve hani eğer bir şeyse bu, karşıtlıksa Asım Bezirici'nin kurduğu gibi devrimci bir karakteri olduğunu düşünüyorum. Özellikle edebiyata kattığı yenilikler anlamında dahi. Hı hı. Ee, yani o kendince anladım, e, gecedeği bir mihenk taşı olarak hı hı. E, kabul edip ondan önce ve sonrası diye bir e, evrim hikayesi yapmış. E, Tabi ayrıntılarını bilemiyoruz ama benim için de hani bu kadar e, net ve keskin değil. Değil. Evet. Çünkü çok insana dair olan bir şeyi mesele edinirken kaldı ki insandan da kastı en temel değer vurgulanacaksa insanın hasta olduğu, hı hı, deli olduğu hı. vurgusu haliyle bütün dil arayışı da o deliliği anlatmaya yönelik olacak. Dolayısıyla sırf bu bile zaten hayli devrimsel kaldı ki. Kadının sözünü ön plana çıkarma hali, o tavizsiz duruşu ve yani kurduğu karakterleri mutlaka toplumuyla uyumsuzlukları üzerinden dahi olsa ilişkilendirerek aslında neden uyumsuz kaldıklarını gösterirken o yozluğu da bize sunması açısından da çok farklı ve özgün bir şekilde toplumsal. Ee, yine gecede üzerinden. Fatih Altuğ'un iler bilin vapurun minör hareketleri adlı yazısından bir aktarımla devam edelim. Ee, hani işime gelen kısmı alacağım burada. Hı hı. Daha doğrusu bir kısmının işime gelen değil de çok uzun çünkü. Ee, bir makinenin hayret verici öz hareketi aynı zamanda topluluğun hareketini, iktidarın karşı hareketini, aile gerilimlerini, çocukluk sürecini ve kolektif hafızanın dinamiklerini de tetikler. Hı hı. Vapurun hareketi kendisinden önce dolaşımda olan toplumsal enerjiyi başka türlü bir enerjiye dönüştürür. Bu dönüşüm hareketi esasında kolektifleşme yalnızla, yalnızca izleksel değildir. Aynı zamanda metnin söz diziminde, anlatıcı geçiş ve dönüşümlerinde ve Leyla Erbil'in başka metinleri kendi ifadesine dahil edişinde de izleri görülen biçimsel bir veçeye de sahiptir. Ee, hani belki burada e, şeyin Fatih Altuğ'un aktarımı e, da, da daha oturuyor belki gecede için. Yani çünkü ben, ben de gecede için şey düşünmezdim mesela tek başına. Yani hani yıkıcı ve be... Bir bireyci bir kitap diye herhalde en son nitelendireceğim hı hı bir şey olurdu. Hı hı. E, Leyla bir böyle kuruyor dili ve bu dili kuruşundan mesela bu vapur öyküsü üzerinden gitmiş. E, bir, bir takım çıkarımlarda ya da hani toplumsal bir e, izleye dönüştürüyor aslında şey öyküyü gidişatını. Zannediyorum o e, edebiyat dünyasındaki bu tavizsiz duruş denen e, şey onun yazdıkları üzerine de giydirilmiş e, hı hı. bir miktar hı hı. yani hani e, çünkü bahsi geçen yazar daha kitapları yokken e, ne yapmak istediğini de yaptığı şeyin özgünlüğünü de çok e, iyi bilen e, böyle bir e, özel bir iddiaya sahip e, bir e, kadın Mesela şöyle bir alıntı da var. Ee, i̇şte Said Faye'in kendi hayatındaki edebiyatındaki yerini e, vurguluyor. E, ama aynı zamanda e, çocukluğunda rastladığı bir deli kadının bağıra çağıra tekrarladığı e, sözleri... Hı hı. ...bir büyücünün eline geçen defterini... E, ...küçükken karşılaştığım ve dayanmakta zorluk çektiğim, korktuğum, buyrukçu, yasakçı insanları diyor. Sonra da bunlar daha sonra örneğin yürüyüşlerde Sivas'ta ve mecliste seyrettiğim kana susamış adamlardı hı hı. diye... Konuyu bugüne getiriyor ve dünyayı ısıtan şairler hani e, soyut bir yazor, yazar olma kaynakları düşünemiyorum zaten kaldı ki bizim kuşağımız hı hı. E, yazarlık kadar siyasi düşüncelerle de e, iç içe büyüdü diyor ve e, Onat Kutlar'la birlikte e, bir e, Taksim'e doğru gittikleri bir gece var. Galatasaray Lisesi ilk hikaye kitapları hı hı. yayınlanmamış henüz 54-55 yılları Galatasaray Lisesi önlerindeyiz ve onatla ben yan yana düşmüşüz Türk Edebiyatı'nı nasıl yenileştireceğimizi tartışıyoruz düşün yani kitap yok ortada ben insanı anlatmakta yetersiz kalan bu dili, bu kalıpları nasıl değiştireceğimi söylüyorum. Onatsa ben de o dili madrigallere dönüştüreceğim diyor. İlk kez görürcesine durup bakıyoruz birbirimize. Lisenin bahçesindeki ağaçlardan fışkıran dipsiz bucaksız sığırcık şamatasına kahkahalarımız karışıyor. Bu derecede aslında bir e, iddia, e, bilinç... E, ...yetersiz olanın neden yetersiz olduğunun adını koymuş olma... ...ve e, onun yerine de yenisine duyulan ihtiyaç... ...buna yönelik kararlılık var. E, zaten herhalde e, Leyla Erbil'in bütün bir hayatı da... E, ...hem o dünyayı kurmak, yeni dünyayı... ...hem de bu biçimi, bu dili, hı hı. E, bu tekniği... E, ...savunmak üzerinden de geçmiştir. Anlatmaya e, çalışmak üzerinden. Ya bir kere şeyi zaten... E... ...iktirak etmesi demeyeyim de yani, yani... ...bunun üzerine gitmesi, biçim meselesinin üzerine gitmesi... ...yine aynı röportajdan şey diyor mesela... ...biçimin e, hani Freud meselesi... yani hani psikanalize çok yönelmesi... ...eleştiriliyor ya zaman, o evet. dönem için. E, işte Freud'la, Cank'la, Lacan'la... E, ...ilişkisi işte... Hani ...bunların şeyi, öğretisi... ...bize bir takım yollar açtı diyor... ...ve şöyle bağlıyor... ...biçimin içi boş soyut marifetlerden öte bir şey olduğunu... ...bir kez daha öğretti. Dolayısıyla bazılarının sandığı gibi... ...boş kağıdın önüne durup... Şimdi yeni bir dil kurayım da görsünler demekle dil kurulamayacağını gösterdi aslında. Ben de aynı bölümü hani, işaretlemiştim. Çünkü çok öyle. çok ileri ve şey bir e, adım bir taraftan yani çünkü şeyi söylüyor zaten bir dilin içine doğuyorsunuz ve dilde zaten kendisi bir biçimdir e, ve hani bu bunu aşma kararlılığıdır önemli olan gibi bir e, yerden ve biçimi hiçbir zaman çok önemsemediğini ya da doğrusu, fazlasıyla önemsemediğini kendisi de e, belirtiyor şeyde. Ee, ...az evvel aktardığın şey iyiydi yani bu e, insanlara bakış açım e, meselesi... ya Erbil'i anlamak için belki... Hı hı. E, ...ve hani bu biçimini anlamak için... ...mesela soruyu da öyle soruyor zaten... E, ...virgüllüğünden virgüllü soru, üç virgüllü soru gibi... E, bir, ...bir takım hani hiç olmayan şeyler noktalama evet. işaretleri gramer içerisinde... ...şöyle cevap veriyor yani, yani neden bu işaretleri kullanıyorsunuz... E, ...sebebi nedir diye sorulduğunda ki hepimizin herhalde aklını kurcalamıştır Leyla Erbil okurken... E, Şöyle bir cevap veriyor, insanlara bakış açım onların tümünü sakatlanmış, yaralanmış oldukları noktasında ısrarlı olunca... E, ...onları bilinen cümlelerle anlatmak ya da birinci tekille konuşturmak yeterli olmayabiliyor diyor. E, Bunun gibi cümlenin yapısını anlamına oynatan, başkalaştıran bir söylem klasik işaretleri de değiştirmeye zorluyor. İşte devrik cümleler yetmiyor diyor e, ve kurala uymak zorunda hissetmiyorum kendimi diyor. Çünkü burada... Anlatılamayacak bir takım duyguları ya da hani bu dille, bu gramerle, bu biçimle anlatılamayacak bir takım duyguları başka bir şekilde aktarmam gerekiyor diyor. Ee, ve bu, bu sebeple bunları e, kullandığını e, ifade ediyor. Senden yine devam edeyim. Ee, bu kendi kuşağının orta sınıftan gelen Hı -hı. yazarlarının kendiliğinden bir kurtarıcı rolü seçtiği gibi bir e, gerçeği de ifade ettikten sonra... Yani her şeyden bir sorumlu olma hali...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 hem dedelerimizle hem batıyla sorunlu olarak diyor aşk cinsel katcım çok özür dilerim bence bu kilit cümlelerinden bir tanesi evet. Leyla bilin yani hani hem dedemle de şeyle, var. Ceddimle, hem batıyla hem, yani tam da hem de şeyle batıyla sorunum var yani hani belki Leyla bilin anlamak hani o yazısını durdu yer evet, açısından Türkçe yazınsal örnek, e, örnek miras kısıtlıydı. Erkek egemen dilin içinden sıyrılıp o özgür yeni dili kurmak, aşk cinsel kategoriler dokunulmazlıklarını sürdürüyorlardı. Her alan gerçeğinden kaydırılmış bir biçimdeydi diye bir saptaması var. Ki devamında zaten şeyi söylüyor yani hani mesela bu aşk cinsellik e, tabular meselesinde... E, Kimdi e, kamu benzetmesini yapan şey Leyler Leyla Erbil'e? E, Yılmaz var onun e, evet, söyleşisinde yani, geçiyordu. Ka kamu gibi o da o baş o da baş bir yaratıcı sanat düzeyine yükseltmişti e, diyor şey için Leyla Erbil için. Ve e, oradaki şeyde de hani <gülüyor> kamu Evet. Kamil'in babayla ilgili e, Kafka'nın pardon o da Kafka'nın evet, Kafka babayla ilgili şeyini e, e, ona... devleti yöneltme. E, bu baş kaldırı meselesini hı hı. ve hani o yaratıcıya ka kadınlık meselesi üzerinden de daha, daha ziyade Tabii. şey diyor mesela bir yerinde de e, yine röportajın. E, sosyalizmin tüm sorunları kadına dair de tüm sorunları kaldıracağına dair bir anlamsız bir inancım vardı diyor. Ama daha sonra bunun böyle bir sorunu kaldırmayacağını e, hatta o dönem yoldaşlık yaptığım insanlardan daha sonradan tırnak içinde tiksindiğini falan filan... E, üst başta kadın yazar ta tanımına evet, olan evet e, çekinceleri reddi ve ama sonradan bu kadını vurgulamanın aslında ne kadar başka bir şeye geldi kendisi de zaten e, özellikle bu yeni dil arayışıyla e, parçalanmayı yabancılaşmayı e, kapitalizmin o nesnel gerçeğine kendi deyimiyle dayandırarak anlatabilmek için kurduğu yeni hı hı. E, dilde tabii ki ee, ...bütün sistem boyunca dışlanmış olan kadının dilini geri getirmek ee, ve oradan e, kendini ve aslında hakikati tekrar var etme, hakkını teslim etmek bir şeylerin. Ee, sonlandırmamız gerekiyor yavaş yavaş. E, ya Nasıl aktı sus, böyle? E, bil, bil, bilmiyorum, bir şey <gülüyor> söyleyelim. E, Yine aynı röportajda şey diyor Leyla Bil, Bizim yazarlık geleneğimizde siyasi olma ve bir misyon yükleme özelliği vardır diyor. Hı hı. Ee, biz de hep konuşurken sürekli bunu söylüyoruz aslında. Yani hani bir misyon yükleme ya da bu yazdıklarının illa siyasi bir yere tekabül etmesi gerekli değil. Ee, fakat Leyla bile okurken de tek başına siyasetten gayrı okumak mümkün değil. Ee, Tabii. Hani... O da çünkü yani düzenli bir zati derde olup edebiyatını zaten bunun üzerine yapılan yazıyı yani en büyük e, politik mücadele araçlarından biri gören e, bir insan bırak onun eserlerini söyleşilerinin kendisindeki bu e, doluluk da hani bize bu saati böyle deli gibi akkııp giden e, bunun en herhalde şey yetmedi de aktaracak evet. bir sürü şey vardı mesela yayın evleriyle ciddi sorunlar yaşaması ya, yayın politikaları e, politikalarıyla ilgili evet, yani yarışma meseleleri ahlakla ilgili ınananma sürekli olarak ya mesela bir gecedeyle ilgili başvururken galiba şeydi e, ...jürinin söyledikleri ve ondan sonra zaten hiçbir e, yarışmaya katılmaması ve ee, bunu hani... yapan tek yazar herhalde e, evet, Türkiye'de hani evet. o sürekliliği de devam, devam ettirmiş olan her şeyi ya yani fazlasıyla hatta yeteri fazlasıyla demeyelim ama yeteri kadar eleştirel ...bakabilen, yani yayın evlerinden tutun... ...edebiyat dünyasının içindeki ilişkilenmelere hı hı. kadar... ...bir sürü şeyi böyle cesaretle ve... ...açık açık söyleyebilen ve konuşabilen... ...kendisini K de en başta... ...dolayısıyla A sürekli kendini yenileyen... Ve e ka ...kadınlığı... meseleden daha çok yaza yazılarında... E ...bir yazar Leyla... bir <gülüyor> tabii ki yani hepimizin tanıdığı ve bildiği bir... ...ve çok sevdiğimiz... Kendisi... Her seferinde yine ihtiyacımıza göre başka şeyler bulabileceğimiz değişik katmanlarından biz arayışımızı önümüzdeki haftada sürdüreceğiz demektir bu ya da kayboluşumuzu evet. bir miktar. Yine eğer kitaplarla okuru buluşturabilirsek vesilelerle ne, ne mutlu, mutlu bize. Böyle bir anmış olduk Leyla Erbil bir taraftan öte taraftan da aynen Kalin dediği gibi bir işlevimiz olduysa ne mutlu. Bu haftalık bizden bu kadar. Dinlediğiniz için, sabrınız için teşekkür ederiz. İyi haftalar dileriz. Hoşçakalın. Göçmüş Kediler Bahçesi. Hazırlayan ve sunanlar Karin Karakaçlı ve Levent Pişkin. Açık Radyo program destekçisi olun.